Kaminin büyüklük taslayan ileri gelenleri küçük görülüp ezilen inanmışlara siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu sahiden biliyor musunuz dediler. Onlar da biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız dediler.